Merhabalar, bugün günlük vegan beslenme planı hakkında konuşacağız. Günlük vegan beslenme planı konuşmadan önce aslında e, kişilerin... Günlük kaç öğün beslenecekleri konusunda bir şeyler söyleyeceğim. Ee, günlük beslenme sıklığı aslında kişiden kişiye değişir. Kimisi iki öğün, kimisi üç öğün, kimisi dört öğün beslenir. Çünkü hayatımız hiçbir zaman stabil değildir. Değişik şe şehirlere gittiğimizde, farklı işlerle uğraştığımızda bu öğün sıklıkları değişir. Ee, bununla ilgili ben çok fazla soru alıyorum. Ama bu tamamen kişisel bir şeydir. Günlük vegan beslenme planına geçecek olursak, Vücudumuzun ihtiyacı olan tüm besin ögelerine yani bitkisellere beslenmemizde nasıl yer vermeliyiz? Neyden ne kadar almalıyız? Biraz bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Günde üç öğün beslendiğimizi düşünelim. Ve günlük tüketeceğimiz her şeyi kocaman bir tabağın içine aldığımızı düşünelim. Bu tabağı aldık, ikiye böldük. İkiye böldüğümüz bir kısmı ikiye. Diğer kısmı 3'e böldük. 2'ye böldüğümüz kısmın bir bölümüne kuru bakliyatları, bir bölümüne tahılları, diğer geri kalan 3 bölmeli kısmın 2 bölmesine sebzeleri, 1 bölmesine meyveleri ve çok küçük bir daire dilimine de ...yağlı tohumlar dediğimiz grubu yerleştirdik. Şimdi bu grupları teker teker ele almaya çalışacağım. Kuru bakliyatlar grubuna, bizim memlekette çok zengin bu grup... Ee, ...kuru bakliyatlar grubuna kuru nohut, börülce, barbunya, kuru fasulye gibi içerikler giriyor. Aynı zamanda soya ve soya ürünleri de bu gruba girer. Çünkü bu grup biraz daha hem protein anlamında daha zengindir diğer gruplara göre... ...hem de içerisinde e, karbonhidrat vardır. Yani yaklaşık olarak bu besin grupları birbirine eşittir. Yani saydığım bütün besinler e, besin içeriği açısından birbirine eşittir. Gelelim tahıllar kısmına. Tahıllar kısmına ise e, bulgur, e, çavdar, arpa, buğday, yulaf, un ve un ürünleri... ...ekmek ve ekmek gr grubu bu, bu kısma giriyor. Burası bu şekilde tamamlandı. Diğer kasıma geçelim sebzeler ve meyveler. Aslında ülkemiz sebze ve meyveler bakımından oldukça zengin. Bütün sebze ve meyve gruplarını şu, şu şekilde ayarlayabiliriz. Renklere göre ayaralım. Ee, beyaz sebze ve meyveler, kırmızı sebze ve meyveler, morlar, sarılar, turuncular. Çünkü hepsinde farklı farklı içerikler var. Bu grupları da bu şekilde ayırdık. Ve yağlı tohumlar grubuna ise... Ceviz, fındık, badem, keten tohumu, susam, tahini de bu grubu alabiliriz. Özetle vegan beslenme planı bu şekilde yapılmalıdır. Bu tabii e, benim en başta dediğim gibi daha çok genel bir fikir veriyor bu tabak modeli. Kişisel beslenme önerileri hiçbir zaman bes genel beslenme önerilerinin... E, İçerisinde yer almaz. Yani genel beslenme önerisi sadece vegan beslenme konusunda fikir veriyor bize. Kişisel değişikliklere göre tekrardan planlanabilir. Şimdi ben bu birazcık... Neyi, neyin yerine koyacağız? E, çünkü çok fazla soruluyor bu sorular. Biliyorum aklınızda işte bir köfte büyüklüğündeki etin proteinini nelerden karşılayabiliriz sorusu illa geliyordur. Bana bugüne kadar iki, sened iki seneden fazla ben vegan beslenme çalışıyorum. En çok gelen sorulardan birisi bu. Bir su bardağı hayvansal süte. E, sütün yerine ne kullanırız? Bir köfte büyüklüğünde et yerine ne kullanırız? Bunları söyleyeceğim. Ama daha önce bunları söylemeden önce kuru bakliyatlar grubunu nasıl ayarlayacağız? Tahıllar grubunu nasıl ayarlayacağız? Neyden ne kadar yiyeceğiz? Şimdi bu tabağı ayırdık falan ama e, ben bundan hiçbir şey anlamadım. E, ölçülerle basit ölçülerle bunu bana anlat diyeceksiniz siz. Ben de kısaca bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir tabağı aldığımızda. Üç öğün beslendiğimizi farz edelim dedik ya. İki öğünün de kuru baklayat tükettiğimizi düşünelim. Her tükettiğimizde yetişkin bir insandan bahsediyorum bu arada. Ağırlığı 70 kilogram civarında olan yetişkin sağlıklı bir sindirim problemi olmayan bir insandan bahsediyorum. Bu arada besin alerjileri konusu da çok farklı bir konu. Ben onu ilerleyen zamanlarda işleyeceğim. Bu saydıklarım herkes için değil. Yani çok genel bir bilgi veriyor bu. Kimisinin bulgura karşı alerjisi vardır. Kimisinin soyaya karşı alerjisi vardır. Bunlar çok kişisel şeyler. Benim söylemek istediğim genel beslenme önerilerini nasıl planlayacağız? Şimdi kuru bakliyatlar iki öğünde tükettiğimizi farz edelim. Her tükettiğimizde de bir avuç kadar ya da bir, bir çay bardağı büyük kadar bir kuru bakliyat tüketmemiz gerekiyor. Bunu tükettik. Tahıllar grubundan ne kadar koyacağız? Bundan da yine bir avuç kadar. Tabii kişiden kişiye göre değişir, iştaha göre değişir, erkek mi mı olduğuna göre değişir. Bir avuç kadar da tahıl koyduğumuzu farz edelim. Ve tabağın büyük bir kısmını sebzeler oluşturmalı. Bu sebzelerin de yarısı pişmiş, yarısı... Ee, çiğ bir şekilde olmalı benim önerim koyu yeşil yapraklı sebzeleri pişirmemeye çalışın elinizden geldiğince ama kereviz karnabahar domates gibi içerikleri pişirdiğimizde besin içeriği artıyor diğer grupları e, taze bir şekilde mevsiminde olan meyvelerle sebzelerle doldurmamız gerekiyor. Bu kısım bu şekilde. Kuru bakliyatlar grubuna bir de soya ürünleri giriyor dedik. Soya ürünleri şu şekilde hesaplanabilir. Benim aslında size bir avuç, büyük, bir avuç kadar kuru bakliyat dediğim kısım aslında bir köfte büyüklüğünde etin proteinidir içerisindeki. Yani bir köfte büyüklüğünde ette 5-6 gram protein var. Bir avuç içip, e, dolusu kuru bakliyatla da... 5 gram protein var. Bunu soya ürünlerine eşleştirirsek şöyle iki parmağınızı, baş parmağınızı ve orta parmağınızı birleştirin. Bu kadar bir soya ürünü düşünün. Tofu, tempe, her neyse artık o soya ürünü. Bunun 2 katı kadar alın. Bu da bir avuç kadar kuru bakliyat yemeğine eşitleniyor. Burası böyle tahıl grubuna geldiğimizde ise ister simit tüketebilirsiniz ister bulgur pilavı ister ekmek ne yemek istiyorsanız ben bunları size sıra sıra neyin neye eşit olduğunu söyleyeceğim. Yani hep ben bulgur mu tüketeceğim yemeklerde hep ekmek mi yiyeceğim diyenleri aslında bir çıkış noktası bu. Şimdi iki dolu dolu yemek kaşığı bulgur pilavı düşünelim. Bunun yerine geçecek ekmek bir avuç büyüklüğünde ekmektir. Simite bunu çarpacak olursak bir simitin üçte biri kadarı yani siz tabağınızda eğer iki yemek kaşığı bulguru yemek istemiyorsanız onun yerine bir avuç kadar ekmek yiyebilirsiniz. Ya da kahvaltıda bir ekmeğiniz varsa kahvaltı öğününde onu üçte bir simitle değiştirebilirsiniz. Bunlar çok gerçekten hayatı kolaylaştıran öneriler. Bunları yavaş yavaş tabii kavrayacağız. Korkmayın ne simit yemekten ne işte ekmek yemekten bunların sadece ölçülerini bilmek gerekiyor. Sebzeler grubunda çiğ tükettiğiniz sebzeleri hiçbir şekilde saymayın. Hiç gerek yok zaten kalorisi de çok fazla yok. Kalori hesabını da çok böyle e, detaylı detaylı girmeye gerek yok. Sadece ihtiyacınız olanı siz artık zaten bedeninizi tanıyan bir insansanız biliyorsunuzdur. ...meyve kısmına gelecek olursak çok bu şimdi son zamanlarda meyve yemeyin... ...hiçbir şekilde yani iki yıldır meyve yemiyorum diyen insanlarla karşılaştım... ...diyabetlilerle çalışıyorum zaman zaman. Ee, meyve içerisinde yüzde seksen yüzde doksan su bulunan bir gruptur. Ayrıca meyvedeki şeker evet meyvede basit bir şeker vardır... ...fruktoz basit bir şekerdir ama bu şeker posaya bağlı bulunur... ...posaya bağlı bulunduğu için... Bundaki şekeri tüketirken korkmaya gerek yok. Günlük en az üç porsiyon meyve tüketebilirsiniz. Porsiyonlamayı da çok basit. Bir yumruk büyüklüğünde meyve bir porsiyon meyveye eşit. Bunu artık domates, şey, bunu artık portakala, elmaya dönüştürebilirsiniz siz. Her renk sebze meyveyi gün içerisinde dönüşümlü olarak tüketmenizi öneririm. Yani vegan beslenme planı çizerken aslında burada söylemek istediğim şey çeşitlendirilmiş bir vegan beslenmeden bahsediyorum. Yani vegan beslenme eşittir, sağlıklı yaşam değil. Vegan beslenirsiniz ama kızartmalar işte şekerler, işlenmiş şekerler, alkol tüketirsiniz sürekli düzensiz bir hayatınız vardır... ...burada vegan beslenmek bir sağlık artısı sağlamaz size, sadece hayvansal içerik bulunmayan bir beslenme sisteminiz olmuş oluyor. Ancak bunu sağlıklı bir hale çevirmemiz için bütünsel vegan beslenmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Gıdaları işlemeden, içerisinden o bazı maddeleri ayırmadan, bütünsel bir şekilde posasını ayırmadan, mesela meyvenin suyunu sıkmadan... Tükettiğimiz zaman sağlık faydalarını görmeye başlıyoruz. Bir de sadece çeşitlendirmek yetmiyor. Bunun bir de miktar kısmını da ayarlamak gerekiyor kişinin ihtiyacı olan dönemlere göre. Örneğin gebe bir kadının e, besinsel ihtiyaçlarıyla aynı yaştaki gebe olmayan bir kadının besinsel ihtiyaçları tamamen farklıdır birbirinden. Bu anlamda işin... ...uzmanı olan beslenme ve diyet uzmanlarından destek almak gerekiyor. Ee, bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi yağlı tohumlar grubundan bahsettik bir de. Yağlı tohumlar dedik ceviz, fındık, badem, keten tohumu... ...bunlar hem protein hem yağ açısından hem bir de mineraller açısından zengindir. Yani bir susamın içerisinde hem demir, çinko, magnezyum, kalsiyum... ...aslında o işte e, hayvansal sütte çok bulunuyor denilen kalsiyum... Aslında bitkisel içeriklerde çok yoğun bir şekilde bulunuyor ve ayrıca içinde antioksidantlar, fitokimyasallar, posa hayatın... En en değerli maddelerinden birisi posa. Posa olmadan sağlık olmaz. Neden? Posa bağırsakları çalıştırır ve biz bütün besinsel ihtiyaçlarımızı bağırsakların emiliminden sağlarız aslında. Bir kişinin bağırsağı sağlıksızsa bundan binlerce yıl önce bu söylenmiş tıbbın ünlü kişileri tarafından e, bağırsakları sağlıksız olan bir insanın sağlıklı olması söz konusu olamaz. O yüzden düzgün bitkisel beslenmeyi uygulamamız gerekiyor hayatımızda. Ee, yağlı tohumlardan sonra e, bu etin yerine ne kullanacağız işte sütün yerine ne kullanacağız kısmını bir şarkı aramızdan sonra konuşacağız. Evet şarkımıza girebiliriz. Benim de çok sevdiğim şarkılardan birisi Morisey'in bu şarkısı çok severim. İlk bölümde e, vegan beslenmenin çeşitlendirilmiş olması gerektiğinden bahsettik. E, bu çeşitlendirmeyi peki nasıl yapacağız... Bu çeşitlendirmeyi aslında ülkemizde çok güzel bir şekilde bulunan besin gruplarıyla sağlayacağız. Yani yerel olmayan hiçbir içeriye aslında ihtiyacımız yok. Vücudumuzun ihtiyacı olan her şey bitkisellerde var. Bu bitkiseller de bizim memleketimizde Türkiye'de çok rahat bulunabilen şeyler. Bunlar neler? Kuru bakliyatlar, sebzeler, meyveler, tahıl grubu. Yağlı tohumlar bunlara ihtiyacı var vücudumuzun başka bir şeye ihtiyacı yok Bunları düzenli bir şekilde tüketirsek eğer sağlıklı beslenmiş oluyoruz zaten Nelerden bahsettik tabak alacağız tabak modelinden bahsettik tabağı aldık ikiye böldük İkiye böldüğümüz kısmın bir kısmını ikiye böldük yine diğer kısmını üçe böldük İkiye böldüğümüz kısmın bir bölümüne kuru bakliyatları, diğer bölümüne tahılları yerleştirdik Diğer kısma üçe böldüğümüz kısmın iki bölmesine sebzeleri, bir bölmesine meyveleri ve çok küçük bir böyle tahıllar kısmına küçük bir daire dilimi açtık ve oraya da yağlı tohumları yerleştirdik. E şimdi ben bunları nasıl yapacağım? Bunların içine neler giriyor derseniz kuru fasulye, kuru nohut, börülce, mercimek gibi içerikler kuru bakliyatlara giriyor. Tahıllar grubuna pirinç, arpa, çavdar, buğday... Bunlar giriyor yulaf da bu gruba giriyor ekmek grupları makarnalar bu grupta sebze ve meyveleri zaten biliyoruz yağlı tohumlar grubuna ceviz fındık badem keten tohumu gibi içerikler giriyor Bunlardan bahsettik şimdi bana en sık sorulan sorulardan birisi olan bir, bir köfte büyüklüğünde etin yerine protein olarak neleri koyabiliriz sorusu Şimdi bir köfte büyüklüğünde etin içerisinde yaklaşık 5-6 gram protein vardır. Bu proteinin nelerle karşılayabiliriz ve içerisindeki amino asitleri biz tam anlamıyla bitkisellerle karşılayabilir miyiz? Çok rahat karşılarız. O konuda sıkıntınız olmasın ben proteinler konusunu detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda işleyeceğim. Hayvansal proteinlerin bitkisel proteinlerden üstün olduğunu gösteren herhangi bir bilimsel çalışma yok. Biyokimya, bu çok temel bir biyokimya bilgisidir bu arada şimdiki söyleyeceğim. Vücudumuzun yetişkin bir insanın, normal yetişkin bir insanın vücudunun bütün işlevleri için gereken protein... Günlük 42 gram kadardır. Bu 42 gramı biz bitkisellerle çok rahat karşılarız. Hayvansallı proteinlerle bitkisel proteinlerin farkını da anlatacağım o işleyeceğim programda. O yüzden e, şimdi çok fazla girmiyorum o kısma. Ama siz özetle şunu bilin: bir köfte büyüklüğünde et, yani bir ceviz büyüklüğünde et içerisinde 5-6 gram protein var. Bunu biz bitkisellerden çok rahat karşılarız. Neyle karşılayacağız peki? Bir avuç kadar kuru bakliyat, 2 yemek kaşığı örneğin tahin, bir kase mercimek çorbası, 2 ince dilim yani bir avuç büyüklüğünde eee 2 tane ekmek. şu hani söylemiştim ya programın başında. Bir baş parmağımızla orta parmağımızı birleştirelim. Bunu 2 ile çarpalım. Bu kadar soya ürünü de bir köfte büyüklüğündeki etin proteinini veriyor bize. Ayrıca e, dedim ya e, bu yağlı tohumlar grubu da protein bakımından zengin. Örneğin e, bir avuç kadar badem ele alırsak bir avuç kadar bademde yine 5-6 gram protein var. Yani biz bu içerikleri çok rahat karşılıyoruz. Üstelik bu içeriklerde bitk bitkisel içeriklerde mineral bakımından çok zengin. Posa açısından çok zengin. Hiçbir hayvansal gıdada, hiçbir hayvansalda posa yoktur. Posa sadece bitkisellerde vardır. Ve posa bizim hayatımız için çok değerli bir maddedir. Çünkü bağırsaklarımız için çok gereklidir. Bağırsak sağlıksız olan bir insan asla sağlıklı olamaz. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan her şey bağırsaklardan emiliyor. Ve daha sonra vücuda veriliyor. Bunlar bu şekilde ee, ne kadar neyden tüketeceğiz bu e, ölçülendirme sisteminde ben ölçüleri anlattım aslında daha demin işte dört yemek kaşığı kadar kuru bakliyat bir ölçü kuru bakliyat bir yumruk büyüklüğünde meyve bir ölçü meyve iki yemek kaşığı kadar iki dolu dolu yemek kaşığı kadar tahıl bir ölçü tahıl ee, İki tane ceviz, on tane fındık bunlar birer ölçü yağlı tohum. Sebzelerde bir orta boş sebze bir ölçü sebze. Pişmişe e, bunu denk getirecek olursak dört yemek kaşığı sebze yemeği de bir ölçü sebze. Yani bunları şöyle bir toparlarsak günlük bir yetişkin insanın günlük üç ve daha fazlası meyve ölçüsüne beş ve daha fazlası sebze ölçüsüne üç ve daha fazlası. Aslında bazı yerlerde 5 geçiyor ama siz yani onu dengelersiniz. 5 diyelim 3-5 porsiyondan 3-5 ölçüden daha fazla tahıla. 3 ölçüden fazla kuru bakliyata. Ve 2-3 ölçüden fazla da yağlı tohuma ihtiyacı var. Bunları çeşitlendirelim. Benim e, çok fazla zamanım kalmadı. Şöyle bir toparlayacağım ve basit bir öneriler vereceğim size. Hayatınızı kolaylaştıracak. Bir günde... En az 3 ölçü kadar bakliyat tüketin. 50 yaşın üzerindeyseniz 4 porsiyona çıkabilirsiniz. Sebze ve meyveleri toplamda 3 ölçüden fazla tüketebilir. 8 e, ölçüden fazla tüketebilirsiniz. Meyve konusunda sınırlama. Çok ben böyle sınırlama yapmıyorum. E, kişi iht, eğer yiyebiliyorsa seviyorsa 8 porsiyona kadar 8 ölçüye kadar tüketebilir e, meyve grubunu. O konuda sıkıntı yok. Tam tahıllılara gelirsek. Rafine olanları yani işlenmiş olanlardan lütfen uzak durun. Filizlendirilmiş tahıları kullanabilirsiniz ve tam tahılları kullanabilirsiniz. Ee, yağ içeriği yüksek bitkisel besinleri ölçüsünde tüketmemiz gerekiyor. Ceviz, keten tohumu bunların içerisindedir. Ee, yeterince mineral aldığımızdan emin olalım. Yeterince kalsiyum, yeterince magnezyum, çinko alıyor muyuz? Bunlara dikkat edelim. Ee, bunun dışında... Bu çeşitlendirilmiş ürünleri tüketmenin dışında lütfen B12 takviyesi almaktan çekinmeyin. Ee, bitkisellerde yeterince B12 yok, güvenilir değil daha doğrusu. Ee, buna da dikkat etmenizi öneririm. Günde eğer saç dökülmesi gibi şikayetler yaşıyorsanız ve tırnaklarınız böyle ince ince dökülüyorsa... İki yemek kaşığı kadar kabak çekirdeği ekleyebilirsiniz salatalarınıza veya başka öğünlerinize. Yani özetle vegan beslenme çeşitlendirilmiş olmalı. Yerel olmalı, makul olmalı. Kişinin tüm yaşantısının her şeyiyle aslında bütün özellikleriyle birleşmiş olmalı. Sürdürülebilir olmalı en önemlisi aslında bizim burada yerel işte çeşitlendirilmiş olmasını sürdürülebilir olmasına bağlıyoruz. Çünkü sürdürülebilir olmayan bir şey aslında bir fayda sağlamaz. Yani şöyle demek istiyorum aslında. Günde e, ayın bir günü 10 e, saat kadar spor yaptığınızı düşünün. Geri kalan zamanlarda yapmadığınızı düşünün 29 gün boyunca. Bu size hiçbir fayda sağlamaz. Ama her gün 30 dakika kadar tempolu bir yürüyüş işte size bu Sürdürülebilir olduğu için sağlık faydası sağlar. O nedenle lütfen e, vegan beslenmekten korkmayın. Sadece bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle düzenli bir hayat, düzenli öğün, düzenli beslenme, düzenli fiziksel aktivite... Spor demiyorum düzenli fiziksel aktivite yapmanızı öneriyorum. Yani spor çok zor gelebilir tabii sporu da öneriyoruz ama en fizik düzenli fiziksel aktivite haftada en az 3 kez yapılan her yapıldığında da 45 dakika kadar yapılan aktivite düzenli fiziksel aktiviteye giriyor. Bunlara dikkat edin vegan beslenmekten korkmayın ee, zaten vegan beslenenler sağlıklarına dikkat ederse eğer çok daha sağlıklı oluyor vegan beslenmeyenlere göre. Bunları teker teker ele alacağız. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız olduğunda lütfen bana ulaşıp sorularınızı ve önerilerinizi iletin. Hepsini dikkate alıyorum. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.